Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz Handan Acar Yıldız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Handan Hanım'ı size kısaca tanıtacağım ee, Handan Acar Yıldız İstanbul'da doğdu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerini bitirdi Öyküleri ve yazıları 7 iklim Dergah, Hece, Hece Öykü, Türk Dili Post Öykü, İtibar, Muhayyel Dergilerinde Yayınlandı Öykü kitapları Cam Koridor 2011'de, Ağır Boşluk 2014'te, İnatçı Leke 2015'te yayınlandı. İnatçı Leke aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü kazandı. Ee, Kaybolmuş Kaderler Müzesi romanı 2017 yılında e, yayınlandı. Ve bugün aslında bizim konuşacağımız kitabı, e, bir hikaye kitabı açık unutulmuş mikrofonda 2019 yılında Ketebe yayınları tarafından yayınlandı. E, bu... Hikayeler, e, kitap iki bölümden oluşuyor. E, bu hikayelerde e, aslında iki bölüm birbirinden çok farklı bence. Biraz e, son hikaye, ilk hikayelere bağlanıyor gibi geldi ama e, doğrudan ama en çok dikkati çeken şey sanki e, bireyin kendi iç dünyasını göstermek gibi bir, bir, yani bütün kahramanlar kendi içlerini dünyaya göstermekle Mükellefmiş gibiler sanki ve e, bu bir iç ses olarak onlarda ortaya çıkıyor ama o iç ses aslında onların kendi benliklerine dönüşüyor. Dil e, karakterin kendi benliği haline almış sizin eserinizde. Bu kendi sesini bu şekilde kurmak karakterin yani öyle mi yani siz öyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? E, karakterin sesi dünyaya böyle mi eklemlenebilir? Çünkü biraz sonra konuşacağız. Bu dünyaya eklemlenmek de bir problem aslında. Buradan başlayalım mı? Aslında şöyle bir durum söz konusu. Düşündüğüm zaman karakterlerin dünya tarafından... Algılanmak ya da görülmek gibi bir dertleri yok. Ee, yazar olarak belki ben burada biraz daha dışarıdan onların görünmesine dair e, bir hassasiyeti taşıyan ya da e, onların kırgınlıklarını içimde hisseden biraz daha fazla benim. Ee, karakterler çok fazla Anarşist ya da Anarşist derken bunu Siyasal anlamda hı hı. söylemiyorum Kişiliksel anlamda söylüyorum Çok fazla sivri tipler değiller Zaten yolda yürüyen tipler Onların zaten fark edilmek Ya da başkaları tarafından incinmişler incinmişliklerinin Kırılmışlıklarının fark edilmesi gibi Bir sıkıntıları dertleri yok Ama benim Yazar olarak galiba onları Fark etmek ya da fark edilmelerine istemek gibi bir sıkıntım benim var. Ee, o anlamda karakterlerin seslerini duyurması gibi bir e, şeylere e, dertlerinin, sıkıntılarının olduğunu düşünmüyorum. O, o yüzden ama iç sesler daha çok. İç sesleriyle konuşuyorlar zaten. Dış ses çok fazla yok kitapta. Ee, ya da varsa ben mi göremiyorum bilmiyorum. Daha çok iç sesler üzerinden gidiyor. Ama bir benlik e, söz konusu zaten e, bir benliğin başladığı nokta e, yazının e, icat edilmesiyle başlıyor zaten benlik duygumuz. Evet. Söz ve yazının hep e, bir mücadelesi başlıyor. Yani yazı icat edildiği andan itibaren yazı e, sözlü kültüre yetişmeye çalışıyor. Şu anlamda yetişmeye çalışıyor. E, sözün hep gerisinde yazı. Yani onunla bir e, savaşı var. E, gizli bir savaşı var. Ee, onun hep ardında şekillerle anlatmak zorunda derdini ee, imkanları daha kısıtlı A ama bireysellikle e geçmiş çağlara da dayansa sözlük kültüre de dayansa yazıyla bireysellik arasında çok çok güçlü bir ilişki var bu milattan önce 3000 yıla dayansa da böyle ve e modern çağdan itibaren bizde de tanzimattan itibaren bilgilerin ya, biz bir kitabı elimize alıp okumaya başladıktan itibaren ses, e, sesli... Ve sessiz okuma dönemi de var biliyorsunuz. İnsanlar sesli okuyorlar ve birileri dinliyor. Daha sonra sessiz okuyorlar. Kendileri kendileriyle baş başa kalıyorlar. İşte bu sessiz okuma kültüründen itibaren yazı ve bireysellik, yazı ve kimlik, yazı ve kişilik arasında çok çok güçlü bir ilişki var. O anlamda yazının ve yazı ve karakter ve kişisellik e, bizim kaçamayacağımız içinde bulunduğumuz çağdan dolayı ve yazının gelişiminden dolayı e, kaçamayacağımız bir durum. Her ne kadar dijital kültürde de olsak görsel bir bombardımana da kapılsak e, bundan kaçamayız. O kimlik ve kişisellik e, çok doğal geliyor bana. İçinde yaşadığımız çağın bize dayattığı şartlardan dolayı. O e, İç sesler aslında bir entelektüelin iç sesleri değil. Bundan kaçmaya çok çalıştım. Çünkü bu çok büyük bir hata olurdu. O dışarıdaki sıradan sıradan tırnak içinde sıradan ama tırnak içinde olmayan doğal insanların çok entelektüel bir şekilde bireyselleşmesi şey olurdu. Çelişki olurdu. Bu entelektüel anlamda değil ama artık ben... Ee, herkesin bir bireysellikle karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Yani e, yumurta satan bir bakkaldan simit bir simitçiye kadar. Çünkü ben artık İstiklal Caddesi'nde e, simit ve e, üçgen peynir satan insanların da e, ellerinde telefon görüyorum ve onların da tweet attığını görüyorum. Artık herkesin bireysellikle ve bireylikle kimlikle Kimlik sorunu, sorun da değil kimlik meselesi olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda o sokak karakterlerinin de kimlik durumları var, kimlik meseleleri var. Ben bunu çok çelişkili hale gelmeyecek şekilde hem empati hem sempati kurarak normalde empati bir, Profesyonel bir psikolog ya da bir sosyolog empati kurmakla mükelleftir. Ama e, bir yazarın empatinin yanı sıra sempati kurmak gibi de bir özgürlüğü vardır. Zaten bizi uzman olmaktan ayıran odur. Biz uzman değiliz, profesyonel değiliz yazarken. Biz sempati kurabiliriz. Bizim böyle bir özgürlüğümüz var. E, benim Öykülerimin e, tamamı sadece empati kurmaktan müteşekkil öyküler değil, aynı zamanda sempati kurmaktan müteşekkil öyküler. Ben kahramanlarla sempati de kurmaya çalışarak, e, bunu e, okuyucunun kulağını ve gözünü rahatsız etmemeye çalışarak, bu kimlik, kişilik meselesini e, artık hani bu stüdyoda sizden benden başlayarak e, dışarı çıktığımızı, Andan itibaren herkes de kafede bize çay servisi yapan garsona kadar herkese ulaşıncaya kadar bu kimlik kişilik bireylik bireyciliğe dönüşmeden bireylik meselesine temas etmeye dokunmaya çalıştım. Çünkü zaten benim uğraştığım alan yazı yazının icadıyla da bu başlıyordu zaten. Evet aslında dünyaya eklemlenmek ve o iç seslerin dünyanın sesine karışması e, biraz böyle bir şey sanırım. E, teknolojinin ve e, bu teknoloji ve sosyal medyayla bir de personelar ortaya çıkıyor. Sadece biz değil, bizim bunu kullanırken yarattığımız personeller. Bu da ayrıca bir tartışma konusu aslında. Hani Bunun e, bizde ya da toplumda... Karşılığının neye geldiği herhalde bunların da yavaş yavaş e, hikayeleri yazılmaya başladığında biraz ki siz bunlara değiniyorsunuz aslında. O yüzden de şey mesela bu hikayelerde e, hep şok edici bir şey var. Yani bu iç seslerin sonunda kahramanlar bir şeye hazırlanıyorlar ve o hazırlık sonrasında birden bir kesinti oluyor. Ve bu böyle şey gibi hani modern hayatın şoklarla, bize şok maruz bıraktığı şoklarla. Yani bu sanki hani değil bu şok edici hayatta ancak böyle mi kurulabilir? Ben e, şunu düşünüyorum. Aslında en başta insan olarak beni huzursuz eden şu. Yani e, insan olarak en, en baştaki huzursuzluğum şu. Hep yan yana yaşıyoruz. Benim kişisel olarak. Kendi sıkıntılarım da olabilir. Sizin de sıkıntılarınız olabilir. Hepimiz kendi üzüntümüzü, acılarımızı yaşarken acı, keder, keder diyelim. Acı çok irite ediyor, ilite ediyor insanları arabesk, gibi algılanıyor bir arabesk bir kavram gibi algılanıyor kederlerimizi hüzünlerimizi yaşarken e, çok yalnız başına yaşıyoruz ve çok büyük acılarda bile kitlesel olarak çığlık atarken hani e, güncel çok önemli olaylar da oluyor sosyal medyada ya da televizyonda şahit oluyoruz çok büyük acılara şahit olduğumuzda her insan yine de eninde sonunda o acıyı tek başına yaşıyor ve bu noktada ben mesela bir şey yapamadığım için ya da bir şeyleri değiştiremediğim için ayrıca başka insanların hüzünlerine, kederlerine yönelik insan olarak gerçekten samimi bir acı çekiyorum. Mesela kişisel olarak mesela bu. Kendimin çok rahat bir hayatı olmayabilir ama e, genel olarak işte yasal anlamda olabilir, hukuki anlamda olabilir, adalet anlamında olabilir, sosyal adalet anlamında olabilir. Değiştiremediğim şeyler anlamında ya da değiştirmekten umudumu kestiğim şeyler anlamında gerçek anlamda acı acı çekiyorum ve bunları bunları ifade etmeye çalışıyorum. Yani biz otobüste yan yana yürüyoruz ve bu insanlarla hani hayatımıza devam ediyoruz. Hep öykülerde vurmaya vurgulamaya çalıştığım bu. Ya biz hayatımıza devam ediyoruz. Tamam. Bundan dolayı suçlu değiliz. Hayatımıza devam ediyoruz ama yani o yanımızda bir yan koltuğumuzda oturan insanın hayatında ne oluyor? Bunu anlatırken şöyle bir e, sıkıntımız var. Çok fazla biz haber izliyoruz ya, biz edebiyatçı olarak bu haber dilinden, yani izlediğimiz haber gazete dilinden, Twitter dilinden, Facebook dilinden, Instagram dilinden uzaklaşmamız bizim çok zor ve edebiyatçı olarak uzaklaşmak gibi bir mükellefiyetimiz mükellefiz bunlar. Mükellefiyetimiz olduğunu da düşünüyorum. Bundan nasıl uzaklaşabiliriz. O sizin dediğiniz dilde bu şoku bu şekilde kurmaya çalışıyorum. Çünkü bizde şu anda şok duygusu azalan bir duygu, yok edilen bir duygu. E, hatta göre göre, duya duya e, uyuşturuluyoruz. Öykülerde o, o da çok, onu da çok vurguluyorum ben. Artık nötr hale geliyoruz ki nötr nefretten bile daha tehlikeli bir duygudur. E, şiddetten bile daha tehlikeli bir duygudur. İnsanı uyuşturmuş bir duygudur. Öykülerde hep bunun üzerinde durmaya çalışıyorum. İnsanoğlu olarak bizim hani nötr nötr hale gelmememiz üzerine. Çünkü bunu ben metroda duyuyorum. Mesela genç bir kanlı benimle yan yana çünkü toplu taşıma araçlarına çok biliyorum. Bundan da çok haz alıyorum ama sadece e, hani bir yazar olarak insan öykü avcılığı yapmak, insanların öykülerini çalıp yazmak anlamında değil. İnsanlığımı korumak anlamında da toplu taşıma araçlarına çok biliyorum. Sırt sırta bindiğim bir gençten ben bunu duyuyorum mesela. Evde üvey babası izin vermediği için bir öğün yemek yemek zorunda kaldığını bunu arkadaşına söylüyor ve bu çocuk işçi mesela. Şimdi mesela ben metrodan iniyorum ve hayatıma devam ediyorum. Bunu değiştiremiyorum ve hayatıma devam ediyorum. Bu hayatıma devam etmek kısmı konusunda ben bunu düşünüyorum. Yani bir gün toprak olacağım, yok olacağım, gideceğim ve milyonlarca insan gibi yok olup gideceğim. O zaman ya bu, bu hayatı devam etmek kısmı beni işte yani hani eline pankart alıp bağırmak da değil ya da işte böyle kıyameti koparmak da değil yani bizi insan olarak ya hepimiz yok olacağız toprak olacağız da e, yok olacağız derken hani toprağın altına gireceğiz hani bir şekilde bir değişme uğracağız peki bizi milyarlarca ya da bizden önce gelmiş milyon milyarlarca insanlardan ayıracak olan ne o kapı kapanıp hayatına devam et, edecek Olduktan sonra işte ya öykülerde bunu yapmaya çalışıyorum. Yani ben bunu bir vaaz anlamında ya da didaktik anlamda yapmaya çalışmıyorum. Sadece hani dünyaya gelmiş olmamı biraz daha anlamlı kılmak anlamında. Sadece kendim için yapıyorum. Yani dünyaya geldim gelişimi biraz daha anlamlı kılayım. Neyle kılayım? Dilimle anlamlı kılayım Kalemimle anlamlı kılıyım yoksa insanları böyle topluca bir ne hidayete davet edeyim ne bilince davet edeyim. Hiç hiç böyle bir iddiam da yok. Böyle bir meselem de yok. Ama e, samimi olarak bir yolda yürürken bir şeyden rahatsız oluyorsam bunu da insanlara duyurmak istiyorum. Çünkü böyle insanlar yaşıyor ama bunu duyururken... Bir haber bülteni aleladeliğine düşmek istemiyorum. Çünkü haber bültenlerinde bunun 1000 kat daha korkuncunu dinliyoruz. Bu da bir evet, 1000 kat korkuncunu dinliyoruz ve ertesi gün unutuyoruz. Ertesi gün unutmamak için bir şeyi estetize etmemiz gerekiyor. Bunu da dille estetize edebiliriz ve ruhla estetize edebiliriz galiba bunu yapmaya çalışıyoruz. Dil ve ruhu bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yani ruhumuzla dilimize harmanlıyoruz. Kar karıyoruz yani evet. bir arada. Mikserliyoruz. Mezci <gülüyor> Mikserliyoruz. Tam <bir> mezci hali. <gülüyor> ee, evet bir ara verelim. Ee, ada sahillerini çalalım demiştik. Değil mi? Olur. Evet.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 Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bugün günün ve güncelin edebiyatında Handan Acar Yıldız birlikteyiz. Evet, e, şimdi biraz da şeyden bahsedelim. Ölüme Çare, Güvercin Lokantası, Kanyon Halkı. Bunlar sanki böyle üçü e, distopik diyelim, fantastik değil de e, distopik e, öyküler. E, ve bu distopik öykülerde e, birden çok değil kullanıyorsunuz aslında. Yani... Ee, diğer hikayelerde işte ilk yani o konuştuğumuz işte şok, e, insanların yaşadıklarını görüp bunu bilip hayatımıza devam etmek. Evet burada da bunlar var ama buradaki sanki daha böyle insanlığın tamamına söylenmiş. Bütün insanlık adına ve bütün insanlığı yani daha evrensel diyelim. Gerçi diğerleri de öyle hani şey yapmayayım. Bu üç hikaye daha ayırt edici kitapta. Bunları neden böyle kurguladınız? Bu üç öykü, bu tür öykülerde bir de bu üç başlıktaki öykü de... İroni de biraz evet. daha ön planda. Evet. Aslında ironiyi de seviyorum ve bu distopik öykülerde aslında daha karamsar insanlığın bütünne dair daha karamsar tablolu öykülerde ironik dili de kullanmayı seviyorum. İroni biraz doğrudan direkt olarak söyleyemeyeceklerimiz konusunda bizim bir şey yardımcı alanımız şey... Kurtarıcı halatımız daha doğrusu. Evet. Burada biraz e, tepeden çeken bir kamera var sanki. Meseleleri biraz daha görsel öyküler Hı -hı. bunlar aslında. E, tepeden e, bu e, bunu çok e, hoş karşılanmaz ama burada biraz bir... E, da biraz daha tamamen de yaslanacak bir tutum değil aslında. Burada biraz daha bir tanrı yazar var ve dışarıdan meseleyi çekiyor. gibi ya da ha, yukarıdan anlatıyor. E, yukarıdan anlatıyor. Destan gibi ya destan da. Destan gibi evet. evet destan e, daha gibi. E, epik ve e, yukarıdan meseleyi çekiyor ve burada şey var e, kitleler halinde. insan evet. burada birey bir şey. değil. Kitle. E, evet. Birey değil. Çünkü e, burada e, ayrılıyor sizin de dediğiniz gibi şu anlamda diğer öykülerde bireyde daha çok ön plandayken burada bir kitle var. Bireyden daha çok toplumsal, tümel, insanlığın tümel hali var. Evet, bunlar var. Ve daha e bir Evet, gidişat var. Yani orada hep bir yürüyüş, yürüyüş var. Yürüyüş hali var. Ve evet. Yürüyüş ve akış var evet. gerçekten. Ve insanlar birbirlerini taklit ederek, birbirlerine ayna olarak... ...birbirlerini taklit ederek bir yolda ilerliyorlar. Bu anlamda e, dili de farklı, biraz... E, Kameranın bakış açısı da değişmiş. Artık e, şeyden odadan evden ya da e, metro vagonundan çıkmış. Daha Artık hayır. daha tepeden tepe tepe, çekmeye başlamış. E, açıyı daha farklı bir yere çekerek çekmeye başlamış. Artık orada biraz e, tepeden çekerken ama işin içine gökyüzü de girmiş. Dağlar da girmiş. E, karamsarlığın girdiği yerlerde... İşin ilginç tarafı işin içine manzara da girmiş. Yani orada betimleme de daha fazla var. Yani bir yerden alırken bir yerden veren öyküler orada. Evet. Yani bir yerden sıkarken bir yerden de ferahlatan evet, evet. öyküler. O Bu öykülerinde böyle bir yanı var. Hani karamsar tablosuna rağmen ama diğer Yok, taraftan de. da bir... Pencere, e, pencere evet. ve manzara yönü açan... Açar. İşte gökyüzü ha, her zaman evet. ferah. Kadim, evet, e, kadim bir gönderisi de var bu öykülerin. Yani insanlığın baş, başına, insanlığın evet. başlangıcına e, gönderme varlığın yapan, başlangıcına. varlığın başlangıcına gönderme yapan öyküler. E, evet. Kanyon halkı özellikle... Hani, evet. Ona dair Evet Kanyon Halkı Güvercin kantası Ölüme, ve... Ölüme Çare Ama Ölüme Çare o çok severek yazdım. Yani kendim de Gülümseyerek keyif evet. alarak yazdığım <gülüyor> <Evet. gülüyor> Bir evet. Öyküydü Maalesef programımızın sonuna geldik Çok teşekkür ederiz Biz teşekkür programımızın ederim. Sonunda <gülüyor> Yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için Okuduğu bir bölümle Bitiriyoruz siz neyle bitirmek istersiniz? Ben o zaman e, kitaptan ilk bölümden Esaret Tutkusu öyküsünden kısa bir bölümü okuyayım. Evet lütfen. E, Hoşçakalın görüşmek üzere. Roma'nın arenasında Kerbela neden kurulur diyecektim ki daha da bir Kerbela olsun için dediler. Her damla terin kanla kefaretini ödeyecek olan benim sırtımdı. İki sırtın işlediği günahı tek başına taşıyacak olan benim köle sırtımdı. Senin asil sırtın değil. Asırlardır oyunların oynandığı, güneşin gündüz, ayın gece aydınlattığı arenada, demirden kırbacın ateşine vermeden önce özgürce yaşadığımız kentte son kez yaktığımız ateşe vermiştim sırtımı. O ateş ki toplu intiharımızın simgesiydi. Ya düşmanı yenecek ya da işçine düşecektik. Ama köle olmak bizim için seçenek değildi. Düşmanımı hiç kendim seçmedim, sahibimi seçemediğim gibi. Hep düşmanlarım beni seçti. Üstelik çoğuyla ilk kez karşılaşıyorduk. Benim çağımda düşmanlık iki insanın karşılaşmasından önce doğabiliyordu. Yine de kılıçlarımızdaki o şakırtının gücüne şaşardım. Hayatımızda ilk kez gördüğümüz gövdeyi yarma azmimizle, azmimize şaşardım. Benden önce yaşayan insanlar arasında bu azmi taşıyan çokmuş. Buna şaşıran ise hep azmış. Sürekli kuşatılan bir şehrin halkındandım. Hiç şehir kuşatmadım. Hep savunmak için savaştım. Çok iyi bir savaşçıydım. Savunma savaşçıları taarruz savaşçılarından daha iyidir daima. Çünkü kaybedecekleri bir mülk vardır.